Merhabalar, Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Bildiğiniz gibi dün değerli eleştirmenimiz Fethi Alıcı'nın dördüncü ölüm yıl dönümiydi. Ve sevgili eşi Lale Kalpakçıoğlu bu akşam bizi kırmadı, katıldı programımıza aramızda. Lale Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle tekrar çok teşekkür ederiz Rica katıldığınız ederim. için. Rica ederim, çok sevinerek geldim. Ee, en başından milattan başlayalım sohbeti sohbete aslında. Ee, Fethi Bey ile e, nasıl tanıştınız, ne zaman tanıştınız? Biraz sıra dışı o dönemlere göre. Ben avukattım. Ee, yeni bir, bir iki yıllık avukattım. Karşı tarafta modada oturuyordum. Ee, her akşam değildi de haftada birkaç gün. Ee, dönerken papyrus'a uğrayıp bir iki kadeh bir şey içip oradan eve dönüyordum. Harika. Bir perşembe, bu arada bir parantez açayım. Şimdiki cumalar o zamanlar perşembelerdi. Şimdi, şimdiki cumaların ne demek olduğunu dinleyenlerimiz bilmiyor. Ha, bilmiyor, ha, doğru. Siz bildiğiniz için ben sanki. Şimdi bir e, akademi cuma e, diye kendi aralarında. Adlandırılan, adlandırılan bir şey var. E, cuma masası var. İşte her ö, e, cuma öğlen e, o masada rakı sofraları açılır. Evet. Ve i̇şte, o masadan kimler, kimler gelip kimler, kimler geçmemiştir. geçmemiştir. O, o zamanlar perşembelerdi. Papyrus'ta otururken e, biraz erkence gitmişti. Herhalde 5 6 civarında. Eee rahmetli Ferruh Doğan oturuyor. Şimdi ben bu arada bir parantez daha açayım. Ee, ben Gülçin Çaylıgin'in stajy stajyeriydim. Hı. Dolayısıyla o dönemin, her döneminde tabii e, entelektüellerini on, onu da tanıdım. Hepsi arkadaşlarıydı. <gülüyor> Ferruh Doğan'la oturuyoruz. Onun masası boştu orada. Sohbet ediyoruz. Bir yandan da işte e, koy, ben konya küçüldüm o zaman. Kapı açıldı işte bir grup geldi Eğer perşembeden dönüşmüş bu. Ha, tabii. <gülüyor> Gündüz faslı tamamlanmış. tamamlanmış akşama oraya. devam edenler. Evet. Naci ee, Ömer Uluç ee, başka şu anda hatırlayamadım. Ee, Baya kalabalık bir masa geldiler. Onlar da yok. Bizim masaya eklemlendiler. <gülüyor> ee, ben o sırada yani sohbader başladı o sırada şey okuyordum. E, ya Çağdaş Gerçekçiliğin anlamı ya Avrupa Gerçekçiliği, Lukaş'ın. Önümde duruyor. Galiba Ce Cevat Hoca'nın çevirisiydi. E Değil. Çağdaş Gerçekçilik Cevat evet. Hoca'nındı da evet. tamam. Evet. Okay. Öteki... öteki değil. E. Tamam. Naci, tam çapraz köşede oturuyor. Bunu görünce birden siz şey mi okuyorsunuz dedi. Evet. Rukaş mı okuyorsunuz? Evet dedim. Yani gayet doğal. Normal böyle. bir. Şaşırdım. O şaşırdı daha doğrusu. Ee, evet dedim. Sonra bir süre sonra biraz fazla iltifatlar geldi bana. Biraz fazla. Ondan sonra baktı ki olacak gibi diye Ömer geldi. Tuttuğu gibi konuda onun yanına oturttu. İşte benim aracılığım demeye başladı. Ben de sen de artık bizim aracımızsın demeye başladım Emre. Ondan <gülüyor> sonraki zamanlarda da o gün değil. Sonra işte sohbet başladı. Bana kitap filan verdi yanında taşın. Oh ben de gözüm döndü tabi kitapları <gülüyor> O ayrıldık. Ben gittim evime. Sonra ee, ertesi gün bir arkadaşa demiş ya demiş çok sarkoştum acaba kötü şeyler söyledim yok yok demişler çok güzel şeyler yani herkes beğenirdi o <gülüyor> İlk kez o akşam sizi görüyor değil mi? Evet. Yani önceden bir hayır, göz hayır, koyma hayır, söz konusu hayır, değil. Hayır hayır hayır. Ondan sonra arada kartını filan vermişti aramadım tabii yani bir bir gün tanıştın adını evet, yani. yani nasıl bir bizim zamanımızda öyle şeyler yok. <gülüyor> bu bu yoktu. arada sene kaç? Hangi seneden bahsediyorsun? 81. 81'de. 81'de yani. Her neyse. Sonra aradan ne kadar zaman geçti? Bir ay falan geçti. Biri beni onu onun beni aradığını söyledi. Sonra ben yine aldırmadım. Bir gün Yakuba gidiyordu gir, Giriyordum. Çetin Özbayrak o da rahmetli. Ne tuhaf. Böyle düşünüyorum düşünüyorum da şuydu buydu. Hepsi rahmetli olmuş. Evet, bir tek maalesef. ben kalmışım. Çok acı bir şey bu biliyor musunuz? Neyse. Altı punto çetin derdik. <gülüyor> o aldı. Bir... Gel dedi. Burada bura iş yok. Gel dedi, seni refiye götür. Gidelim dedim. Onu ben de e, şeyden biliyorum. Cumhuriyet'in yazı işleri müdürü. E, Sıkı yönetim mahkemelerinden ar <gülüyor> ahbaplık arkadaşlık yapmaya başlamıştık. O yargılanıyor biz avukatlık birer. Her neyse... E, Tamam gidelim dedim. Bir de gittik bay, girdik ki Naci şey e, Edip Cansever e, Rauf Mutlay Balıkçı Nuri ha bir de şey e, Can Yüce. Bunlar Bütün oturuyorlar. Bütün ağır toplar masada. Evet canım. Beni tuttu getir Naci beni görünce gülmeye başladı. Ondan sonra işte orada sohbet var, Yemek bilmem ne. Ondan sonra işte Artık On 11 ay sonra da evlendik. <gülüyor> Harika bir şeymiş, hikayeymiş evet. hakikaten. Güzel ee, şey, keyifli bir hikaye. Ve Fethin de, ha, de şey, inceliğini gösteren bir evet. hikaye. E, beni e, kim istedi babamdan? Kim? Melih Cevdet Anday ve karısı. Ooo. <gülüyor> <gülüyor> e, yani Melih Cevdet gelip istedikten sonra vermemek mümkün, mümkün değil tabii. Mümkün değil. Harika. Ee, peki ondan sonra e, yani daha doğrusu ondan sonra değil ondan önce e, örneğin Fethi e, yazılarını takip eder miydiniz? Tabi tabi biliyorum e, tabii Uzaktan tabii bir canım, okur tabii, olarak. Gayet tabi. Yani çok okuyan bir A, e, avukatı Luka. olarak sonuçta. Gayet canım biz bir de e, Marksist gelenekten geliyoruz evet. işte böyle bir şey o <gülüyor> dönemde bilinmez olur mu? Koskoca Fetinacı. <gülüyor> o zaman da koskoca Fetinacıydı bizim evet, gözümüzde. Evet e şimdi zaten öyle. Evet şimdi zaten e, onun e, eksikliğini ciddi anlamda hissediyoruz e, ve şeyden itibaren yani Nurullah Ataç'tan sonra e, bütün Türkiye'nin e, eleştiri geleneği içerisinde Nurullah Ataç'tan sonraki yegane <gülüyor> e, büyük kilometre ta taşıdır e, Fetinacı. E, çalışma ee, yaşamını, günlük e, hayatını en yakından takip eden e, kişi siz olduğunuza göre evet. e, Fethi Naci'nin nasıl bir e, çalışma okuma e, şeyi vardı? böyle Düzenli okuma yapar mıydı? Yoksa tamamen e, gününün her anını mı bırakırdı? Yok. Şimdi Naci çok disiplinli bir oku yazardı. Evet. Çok disiplinli. Yani bir başladı mı e, hiçbir şey gözükmem. Yalnız gündüz. Onun hmm. gece asla okumazdı, yazmazdı. Okur, iki defa okur, bazen üç defa okur tekrar tekrar. Notlar alır, ondan sonra oturur, ee, yazardı. E, o yazdığı noktada hiçbir şey duymazdı. Hmm. Yazarken kapanıyor. Kapanıyor, kapanıyor. Yani televizyon seyret, hiç. Hiç duymazdı. Yani öyle bir konsantrasyon gücü vardı ki hiçbir şeyi görmezdi gözü. Ara verdiği zamanlar işte ne yapacaksa yapardı o zamanlar. Ondan sonra tekrar başlar. E, tabii bu her gün değil yaz yaz yazdığı aşamalarda böyle yani kitapları eleştirirken filan falan. Yoksa normal zamanda da işte yayınımız vardı zaten. Evet. Gerçek, yayın, gerçek evi. yayın evi. Önce Cağalo'nundaydı, e, orada kurulmuş zaten. Sonra e, tünele taşındık. E, 95'te tünele taşındık. O zamana kadar, şimdi zaten iki kişiyiz. Benim hem avukatlık yazanimdi, hem yayın evi. Şimdi yanımızda da bir kimse çalışmadığı için bize ikimiz de hem ham aldık, <gülüyor> hem paket yapardık. Ee, ...kitapları yayına hazırlaması tabii, editörlük falan falan... ...ben ondan çok şey öğrendim. Hı hı. Yani e, şimdi bu tersten okuyup, bu tersten görebiliyorum hatayı. Evet, evet yani, ki e, o e, tersten okuyarak e, editörlük yapma geleneği... ...Türkiye'de çok uzun zamandır kalmadı, e, artık dünyada bile e, evet, azalmaya yani başladı. O, o, kadar o böyle... fabrikasyon üretim yüzünden. Evet yani bu şey e, gayri ihtiyari oluyor. Öyle bir Hı. konsantrasyon, böyle bir dalıyorsunuz ki meseleye. Bir de şey der Naci, e, Mehmet Fuat'tan sonra en iyi sensin diye. <gülüyor> <gülüyor> Bunu harika. bana söyledi. Harika, harika. <gülüyor> Bundan büyük madalya olmaz. Evet bence de olmaz. E, daha sonra e, tünele taşındıktan sonra Naci daha az gelmeye başladı. Yayın evine. Ben daha fazla gelmeye. Şimdi ne yapacağız, ne edeceğiz? ben yani Evde daha çok... Oturup çalışmak istiyordu. Sürekli yazmak istiyordu. Okumak istiyordu. E ben de tek başıma hem avukatlık hem şey olmuyor. E senem dolunca emekli oldum. Emekli oldum. Yayın evine başladım Tamamen. tekrar. Tamamen her gün yayın evinde. Haftada bir iki filan geliyordun Naciye. Ben açıp kapıyordum. Yapıyordum işleri. Ee, bir gün e, şeyle, Hasan Ali Toptaş'la e, sohbet ederken e, laf döndü dolaştı. E, Fethi Naciye'ye e, gelmişti. E, şeyi söylemişti bir İstanbul'a geldiğinde e, yayın evine sizin yanınıza evet. gelmiş ve geldiğinde e, siz ya koli açıyormuşsunuz birlikte yahut koli bantlıyormuşsunuz. E, yani onları o halde böyle karı koca e, kitap kolilerini bantlarken e, görünce e, gıpta ettim demişti. <gülüyor> Sağ olsun. Gerçekten böyle bir e, hem yayın evini birlikte ki bir misyon yayın aslında gerçek yayınları. O Yüz Soru'da serisiyle vesaire. Ee, i̇sterseniz e, programdan önce e, sohbetini etmiştik. O Yüz Soru'da serisinin bir <gülüyor> e, hikayesini dinleyelim sizden. Şimdi e, yıl kaç bilmiyorum hatırlamıyorum daha doğrusu. Bazı şeyleri unutuyoruz ne yapalım. <gülüyor> e, Yazarlar Birliği çerçevesinde bir toplantı. Naci şeye gidiyor Bulgaristan'a. Orada işte röportaj falan yapılırken böyle soru cevap soru cevap e, birden kafasında bir ampul. Böyle bir şey yapılabilir bilimsel kitaplarda 100 soru yani soru cevap şeklinde 50 soru olsun 60 soru arkadaşlar diyor, soru yok demiş. 100 evet. tamamlayıcı bir rakamdır. Evet. Akılda ve, kalan. Akılda kalan ve bir tamam tamamlama e, duygusu uyandıran. Evet. Art, tamam bitti. Oldu öğrendim gibi. <gülüyor> O yüzden Yüz Soru'da dizisini e, buluyor ve başlıyor. Daha sonra, yıllar sonra ben bir, bunu bir marka olsun istedim. Kültür Bakanlığa başvurdum. Yani Yüz Soru'da diye. Hı hı. Reddettiler. <gülüyor> Çünkü işte bir okuma ve yazma biçimiymiş. Bir... Ha. O yüzden... E, bir fikri o... e, değeri yokmuş, yokmuş yani. Yokmuş, yani. evet efendim. Doğru, doğrudur. Onlar öyle söylüyorlarsa doğrudur. Gayet tabii. Büyüklerimiz ne, dese, ne derse doğrudur. <gülüyor> Peki Fethi Bey'in Türkiye'deki eleştiri hem eleştirmenler arasında hem de özellikle romancılar arasında ciddi bir şey vardı. Ne derler? İktidarı söz konusuydu. Bunun üzerine hiçbir şeyler söyler miydi? Konuşur muydunuz bu ee, hani neticede o dönemde yani sağlığında Fethi Bey'in e, bir yeni roman çıkacaksa, hı hı. bir yeni romancı ortaya çıkacaksa e, kenarda durur hı. ve bakalım Fetinaci bir benden bahsedecek mi? iki ne diyecek acaba? Doğru. diye beklerdi. Bu e, eminim Fethi Bey için de e, ciddi bir şeydir. E, yüktür, sorumluluktur. Evet diye tahmin ediyorum. Evet doğru. Doğru sorumluluk fakat e, şöyle de bir şey var. E, bu sorumluluğu gayet doğru bir şekilde yerine getirmesine rağmen zaman zaman da çok bıkıyordu. Hmm. Yani ne, de, neydi bıktığı şey? Yani yorgunluk. O da gönderiyor, o da gönderiyor, hmm. o da gönderiyor. Şimdi bakın yüzlerce. Şimdi jüri üyeliği yapıyordu biliyorsunuz. Tabii Tabii. Şimdi kimseye tabii bir şey diyemem ama bütün gelen, bütün kitapları. Tek tek okuyan tek oydu. Evet yani jürilerde çok duymuşuzdur. Evet. evet. Yani e, o yüzden e, çok ciddiydi. Yani o garip bir şekilde, garip değil tabii doğal yani olması gereken o herkesin de yapması gereken o tabii işine, işine evet saygı duyacak ve olması gerektiği şekilde yapacak. Maksimum gayretle. Normali bu aslında ama bizde eksepsiyonel bir konumda görüldüğü için bu disiplinin çalışma ya da işte e, o da benden bir şey bekliyor filan gibi. Ok, okurdu yani. Hani hiçbir şeyi ben bunu okum, okumam diye atmadı. Kimden gelirse gelsin. Hiç Hasan Ali Toptaş tanınmıyordu ki. Evet evet evet. Yarışmaya na Oradan işte e, Kültür Bakanlığı'nın Naci de jüri Ve Sonra yazı yazdı. Bu dedi çok bu burunda iş var dedi bu evet. büyük romancı olacak dedi. Bana da söyledi yani konuşurken dediği her şey de çıktı. Evet yani Fetihacı'nın şimdiye kadar ne derler hani zar attığı diyeği evet. şeyin Cemal Süreyyan'ın hmm, değimiyle evet, zar etti, attığı şeylerin yazarların hepsi bugün söylediği ve tahmin ettiği e, Birkaç tane istisna var tabii de. Evet yani Artık... yolda elbette e, yol kazaları <gülüyor> diyelim olacaktır tabii, muhakkak tabii. ama e, ekseriyetle genel tablo e, açısından baktığımızda e, gayet isabetli e, şeyler. Aynen öyle. Ki Aynen hani öyle. o yol kazası dediklerimiz de zaten kendi dönemi için hala doğru devam etmiyor <gülüyor> olması e, tamamen o yazarın kendi inisiyatifiyle doğru. ilgili bir şey. Doğru. Doğru diyorsun. Ee, peki e, bunca yoğun ve şey çalışan e, bir eleştirmenle yaşamak sizin için nasıldı? Ya Biz çok yakın arkadaştık ya. Çok yakın arkadaştık, dostluk. Bir defa okuduğunu hep benimle paylaşırdı. Hmm. Biz dönem sonra yani 81'de evlendik diyelim. 86-87'den sonra kendi yazılarını bana okutturmadan yayınlamam. Bunda da söyledi herkese, arkadaşlarına falan. Yani benim de ilk eleştirmem Lale Dördü. yani <gülüyor> Çünkü beni yetiştirdi. E, o çok yani önemli. ben şimdi öyle bir şey ki çok derin bir entelektüelle berabersiniz. Ve sohbet etmeden de bir birliktelik olmaz ki arkadaşlık etmeden. Böyle bir şey söz konusu olamaz. E ben ne yapacağım? Gerçi ben de elbette okuyordum. Ama aynı şey değil ki. Sürekli bu sefer kendimi geliştirmeye, yetiştirmeye çalıştım. Yani e, her tür edebiyatta, eleştiride de, şu da bu da okuyarak tabii bütün bunları. Defalarca ona e, cevap verebilecek seviyeye gelebilmek endişesiyle çalıştım ben de tabii. Ama çok yakın dost olduk biz. Evet, o, o çok, çok yakın e, çok arkadaşım, bir şey. çok en yakın dostum, en yakın arkadaşım sevgili olmaktan başka tabii. O, o da var. Peki e, şeylerin, yazılarını e, artık size emanet etmeye başladığı dönemden itibaren e, ne tür şeyler, hatalar yahut öneriler getirirdiniz? Şöyle. Oradaki o ilk eleştirmenle asıl eleştirmenin ilişkisi. O da ediyorum. şu, e, o da şu. Şimdi yazıyor, öyle bir geçiyor ki, o öyle bir cümle kuruyor ki, onu ben biliyorum, bilen de biliyor, neden neyi kastettiğini, neyi kastettiğini geçiş bağlantısını. E, ama düz okur, bilmeyen okur, bunu anlar mı? Çoğu da anlamaz. Hmm. Böyle şeyler getiriyordum Doğru haklısın karı derdi. <gülüyor> <gülüyor> Bu da şuradan geliyor. Çok yıllar önce öğrenciliğim zamanında idare hukukunda bir sınava girdim. Sınava giriyoruz. Asistan <gülüyor> da dönüp dolanıyor. Geldi, bak, okudu, okudu. Doğru yapıyorum ama şimdi hatırlamıyorum. Neden bunu buradan böyle yaptın dedi. E arada şu, şu var dedim. E onu niye e Onu herkes biliyor. Şimdi dedi, bak. Sen bizi geri zekalı zannedeceksin. Heh. Öyle, öyle yazacaksın ki biz senin neyi ne kadar bildiğini öğrenelim. Evet. O öyle kulağıma kutu olmuş ki aynı yöntemden benden çok yakınamıştım. Şey öyle yani başka türlü zaten değil. O Kendi bütün yapıyor ediyor. Evet. Bazı ufak tefek öyle düz okurun daha iyi anlayabileceği ikazları yapardım. Gayet şey üçüncü bir göz olarak evet. yazıyı okurlara ...hazır hale getiriyordunuz aslında... Evet, ...getirmesi evet. için ya da evet, e, evet. önerilerde bulunuyordunuz. Aynen öyle. Önerilerde tabii. Bir de bazen de... E, ...daktiloyu daha az... E, ...yavaş yapıyor. E, bazen de mesela Reşat Mönü'nün... ...romancılığını el yazısıyla... ...daha süratli düşünüyor. Hmm. Yazarken daha kolay oluyordu. Ben onu daktiloya çekmiştim. <gülüyor> <gülüyor> Bodrumda evde. Peki... E... Bu kadar e, yoğun çalışan bir eleştirmen bir yandan da e, yayıncılık e, kolu devam ediyor. Hı hı. Bir süre sonra evet siz büyük ölçüde e, şey yaptınız ama sonuçta birliktesiniz. Gayet tabii. Sonuçta, gayet bir, sonuçta gayet bir, birliktesiniz. Gayet Bu gayet e, şeyi e, o işin yayıncılık e, tarafıyla eleştirmenliğini e, hayatında nasıl e, dengelerdi Fethi Bey? İkisi ayrı iş ama. Ayırıyordu yani tamamen tabii, tabii. günlerini ve saatlerini. Tabii tabii. Yani, yani çok disiplindi orada. Hı hı. Yani yayın ne bileyim bir kitabı redakte ederken redaktir, ya da edit ederken öbür edebiyat falan hiç düşünülmez. Hı. O biter tekrar at, ya da işte o sınırda biter ya işte saati biter ya kitabın tamamı biter kapatır alır kitabını okuyacağı kitabı okur ya da yazacağı şey yazar. O, o noktada zaten ayırıyordu. Ayırmak zorunda zaten evet. başka türlü mümkün değil. Ee, son bir iki dakikaya girdik ama <gülüyor> e, bu kadar e, önemli ve e, hakim bir e, eleştirimin elbette e, hayattayken e, edebiyat ve eleştiri temelli birçok e, tartışmaları şeyleri de olmuştu. E, o günlerden böyle e, hatırladığınız e, Fethi Bey'in ee, i̇çini cız ettiren bir tartışma e, var mı? Tartışma? Ya da aklında <gülüyor> e, kaldı öyle gitti diyebileceğimiz. Ee... Çok tartışmalar çıkardı çünkü. Evet, öyle tartışmaları pek takmazdın Naci. Gerçekten takmazdı. Hı. Yani e, onun o kadar fazla umurunda değildi. İnanın. Hiçbir tartışmada cevap verdiğini gördünüz mü, duydunuz mu? Evet, vermezdi mesela. Yok. Evet, doğru. Hiç umurumda olmazdı. Sinirlendi, kızardı falan, falan ama öyle geçerdi. <gülüyor> ama bazı nankörlükleri de içiciz etmiştir. <gülüyor> yani o... Evet, onları bahsetmeyelim de. Peki. Sizle özel oraları... konuşuruz onları. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. Ee, peki... E... Fetih Acıyı 2008 yılında evet. kaybettik. Yani sizin sizin de söylediğiniz gibi en yakın arkadaşınızdı, en yakın dostunuzdu, sevgilinizdi, hayat arkadaşınızdı ve bizler için de aslında sizin hayatınızda oluşan ne derler eksikliğin Yanında e, elbette esamesi okunmaz ama e, en azından edebiyatımızın içerisinde, eleştiri e, ortamımızın içerisinde e, gerçekten Fethi e, eksikliğini e, hissettiğimizi tekrar e, söylemek isterim. E, onun belki de e, edebiyatımıza e, emaneti olarak da siz varsınız teşekkür hayatımızda. Ederim. Çok teşekkür ederim. Ha bu arada bir şey söylemezsem çatlarım. Lütfen. En büyük düşmanlığımız tavluydu. <gülüyor> Öyle mi? Evet. Ben ona Bodrum'daki evin bahçesinde tavla kırdırınıştım. Nasıl yani? Sinir oldu çünkü o 9 el oynuyoruz. 4 5 4 1'den 5 4 alıyorum. 4 1'den 5 4. Evet. Bunu da söyleyeyim. Bunu söylemezsem olmaz. Sonuna kadar hep böyle evet. mi oldu? Evet. Ama illa onu Yazıyorduk da yendiği olmuştur. Tabii olmaz mı canım? Yani. Aa, o da çok usta tavlacıydı. Ama, Ama yani ben de çok ustayım da e, da onu demek istedim. Turun sonunda <gülüyor> kazanan hep siz çıkıyordunuz. O, o dönem. Yoksa ha. o da çıkıyordu canım. Ha. Ha. Ama o yani tavla kırdıracak derece olduğuna evet. göre evet. O, o gün baya sınırlar zorlanmış belli ki. soru başladık gülmeye. Gecenin biriydi çünkü. <gülüyor> Lale Hanım'cığım geldiğiniz için çok çok teşekkür ederim Rica ederim ben teşekkür Fethi ederim Bey, Fethi Bey'i Fetinacı'yı sizinle birlikte almak ayrı bir keyif bizim çok için Çok çok teşekkür ederim Benim çok. için de keyif oldu Sağ olun Efendim bu akşam Lale Kalpakçoğlu ile birlikte değerli eleştirmenimiz 2008'de aramızdan ayrılan Fetinacı'yı andık Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere iyi akşamlar